Ey Rabbim kolaylaştır, Ey Kereminde sınır olmayan yardım et. Dinlenen musiki'nin tesiriyle, coşup dönmenin lezzetiyle namazın ve Kur'an'ın lezzeti arasındaki fark, iki lezzetin her bakımdan birbirinin çok farklı olduğu ve hangisi güçlenir ve baskın gelirse diğerinin zayıfladığı ve etkisinin yitirdiği gerçeğine dair açıklamalar. Bilmen gerekir ki. Namazın muhabbeti ehlinin göz aydınlığı, tevhid ehlinin ruhlarının zevki, abidlerin gezindikleri bahçe, huşu sahiplerinin manevi tatları, sadıkların hallerinin dennek taşı ve saliklerin içinde bulundukları manevi gelişimin de sağlaması olduğunda şüphe yoktur. Namaz mümin kullarına Allah tarafından hediye edilmiş bir şefkat ve acıma vesilesidir. Allah kullarına namazın yolunu göstermiş, onlara onu tanıtmış, dürüst ve güvenilir peygamberinin vasıtasıyla onu onlara hediye etmiştir. Bunu ise onlara acıdığı, onlara olan şefkati sebebiyle ve onurlandırmak istediği için yapmıştır. Böyle kerametinin şerefine ermelerini ve yakınlığını kazanmalarını arzu etmiştir. Bu yakınlık ise Allah'ın onlara olan ihtiyacından dolayı değil... Bilakis kendisinden onlara bir iyilik ve bağış gerçekleştirmektedir. Allah namaz vesilesiyle kullarının kalplerinin ve bütün beden organlarının Allah'a kulluk etmesini sağlamıştır. Allah kendisini bilen kalbin namazdan ve yana manevi payını iki hazın en mükemmeli ve en büyüğü yapmıştır. Bu pay kalbin Rabbine yönelmesi, ona yakın olmakla sevinç duyup hoşnut olması sevgisini kazanmasıdır. Huzurunda durmaktan hoşlanması ve ona kulluğunu sergilerken ondan başka her şeyden yüz çevirmesidir. Yine Rabbinin razı olacağı biçimde zahiren ve batinin kulluk hukukunu eksiksiz olarak yerine getirmesidir. allah Teala kulunu içeriden ve dışarıdan ihtiraslar, tutkular ve benzer hallerle denemeyi murad edince ona olan şefkatinin ve iyiliğinin tamamlanması, İçinde her türden rengin, mücevherin, kıymetli elbisenin ve hediyelerin bulunduğu bir masanın hazırlanması gerekli oldu. Allah günde beş kez bu masayı kurmakta ve çağırmaktadır. Allah bu masanın üzerindeki her bir rengi masaya gelen kulu için farklı bir tat ve fayda sağlayacak türde yapmıştır. Birbirinde, birinde olan tat ve fayda diğerinde yoktur. Allah böyle yapmıştır. Çünkü bu kulluk rengilerinin her birisinde kulunun manevi haz ve terakkisinin tam olmasını ve saygının ve kerametin her türlü onu onurlandırmayı dilemiştir. Böylelikle o kulluk sebebiyle ortaya konulan her bir eylem ve davranış, o kuldaki hata ve günahların bağışlanmasını sağlar. Allah, bu, kulluş, bu kulluk davranışları sebebiyle ona özel bir nur da bahşeder. Hiç şüphe yok ki, Namaz kulun kalbine ve beden organlarına bir nur ve kuvvettir. Rızkının ve geçiminin genişleyip bollaşmasını sağlar. Halkın onu sevmesine sebep olur. Melekler de bundan dolayı sevinç duyarlar. Aynı şekilde dağları, ağaçları ve ırmaklarıyla bütün yeryüzü onun için nur ve Allah ile buluşacak kıyamet gününde ona özel sevap sebebi olur. Namaz sofrasına davetli insan... Yemeğe ve suya kalmış bir şekilde bu sofradan kalkar. Büyük bir memnuniyet ve zenginlikle bu sofradan ayrılır. Halbuki bu sofraya gelmeden önce gönlü açlık, kıtlık, susuzluk, çıplaklık ve hastalığa düçar olmuştu. Böylece namaz sofrasına davetli insan, muhtaçlık halinden kurtarılmış, doyurulmuş, suya kandırılmış, giydirilmiş ve süslenmiş bir şekilde Allah'ın huzurundan ayrılır. Kıtlık ve kuraklık kalplere ve nefislere ardı ardına gelmeye başlayınca sofra sahibi kendinden bir şefkat ve acımayla bu kişiyi belirli aralıklarla tekrar bu safraya çağırır. Ona olan davetini sürekli yeniler. Davetli de kalpleri diriltecek bol yağmuru ve rahmet bulutlarını kudretinde tutan Allah'tan gönül bahçesini rahmet yağmurlarıyla yeşertmesini istemeyi sürdürür. Çünkü o insan daha önce bu yağmurun kalbinde yeşerttiği iman bitkisinin, ihsan çayırının ve meyvesinin sararıp kurumasına razı olmaz. Ruh ve kalpte büyümüş olan bu bitkinin kökünün topraktan sökülüp kopmasını istemez. Bundan dolayı kalp bu şekilde sürekli olarak Allah'tan yağmur isteğini sürdürür. Kıtlık ve kuraklığından rahmet sanağına olan şiddetli ihtiyacından ona daima dert yanar, sızlanır. Yaşadığı sürece kulun yaşantısı bu minvalde devam eder. Kalpte baş gösteren kıtlık ve kuraklık gaflettir. Gaflet kalplerin kıtlık ve kuraklığıdır. Kul Allah'ı anıp onu zikretmeye ve ona yönelmeye devam ettikçe rahmet bulutları da ardı ardına sağanak sağanak ona yağmaya devam eder. Kul bundan gaflet etmeye başladığında gafleti ölçüsünde az veya çok kuraklıkta baş göstermeye başlar. Gaflet kulu tamamen bürüyüp onda yerleşik bir hal aldığında onun gönül toprağı da ölü harabe bir araziye döner. Öldürücü bir kuraklık onu yer bitirir. Şiddetli arzular ve nefis azgınlığı ateşi samyeli gibi her yandan onu sarar ve yakar. Bunun ardından... Bu insanın gönül toprağı her çeşit bitkinin bitip ürünün yetiştiği yeşil bir arazi iken çorak bir araziye dönüşür. Rahmet bulutları imdada yetişip aralıksız olarak yağmaya başlayınca iman toprağı ve imani davranışlar bu yağmurdan etkilenir, beslenir ve beden toprağında her güzel ürünü bitirir. Kuraklık kalbe arız olunduğunda kalbin durumu yeşil, canlı, hem kendisi hem de ürünü su alan bir ağaca benzemektedir. Su alması engellenince kökleri kurumaya, dalları cılızlaşmaya başlar ve meyve vermez olur. Derken dalları hatta ağacın kendisi kurur. O ağaçtan kendine doğru bir dala çekecek olsan sana ulaşmadan kırılır. İşte o zaman bahçıvanın hikmeti bu durumda olan ağaçları kesmeyi ve onları ateş için odun yapmayı gerektirir. Kalp de böyledir. Kalp, Allah'ı birlemekten, O'nu sevmekten, O'nu tanımaktan, O'nun zikrinden ve O'na dua etmekten uzak kalınca kurur. Ardından, O'na kötü isteklerin sıcaklığı, nefsin azgınlık ateşi arız olur. Bundan dolayı, sen o bedenden organlarının dallarını kendine doğru çekince esnemez ve kırılır. Artık bu ağaç ve beden, ateşten başka bir yerde kullanılmaya uygun olmaz.'' Allah'ı anmak hususunda kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Zümer 22 Ama kalp rahmet yağmurlarıyla besleniyorsa o zaman dalları yeşil, esnek ve hareketli olur. Onları seninle beraber Allah'ın emrine doğru eğecek olsan seninle birlikte eğilir. Allah'ın emrine tabi olur. Kendisinden isteneni, ...çok hızlı biçimde yerine getirir. Sen de o vakit her bir dalın beraberinde taşıdığı kurluk meyvesini devşirirsin. Bu meyve kalp yaşamın göstergesi olan ıslaklık ve suya kanmışlık halidir. Bu su kalpte ve beden organlarında fonksiyonunu yerine getirir. Fakat kalp toprağa kuruduğunda dallar iyi işleri yapamaz olur. Çünkü kalbi ayakta tutan cevher ortadan kaybolmuş beden organlarına da ulaşmamıştır. Kalp toprağı yeşil olduğunda her bir organ kulluktan üzerine düşen meyveyi ortaya koyar. Kulun organlarından her birinin Allah'a karşı özel bir kulluk şekli ve kendinden istenen bir taat biçimi vardır. Bu organlar bu kulluk ve taat için yaratılmış ve bunun için gerekli donanımla donatılmıştır. İnsanlar üç gruptur. İnsanlar bu noktada üç gruba ayrılmaktadırlar. 1- Beden organlarını yaratılış amacı doğrultusunda kullananlar. İşte bunlar Allah ile en kazançlı ticareti yapmış ve en karlı satışta kendilerini Allah'a satmış olanlardır. Namaz kalbin kulluğunu yerine getirmesine tabi olarak bütün beden organlarının da kullukta kullanılmasının sağlanması için farz kılınmıştır. Kendini Allah'a satmış olan adam... Allah'ın kendisine bahşettiği olduğu beden organlarının nimetinin ve kendisine bahşedilen diğer nimetlerin farkına varmış demektir. Bu farkında oluşun neticesinde gerek zahiren gerekse batinen kullukta bulunmuş ve organlarını Rabbine taatte kullanmıştır. Organlarını Rabbinin öfkesine neden olacak ve kendisini onun nezdinde küçük düşürecek yerlerde kullanmaktan kaçınmış onları korumuştur. İkincisi, beden organlarını yaratılış amacı dışında kullanan, hatta onları günah ve isyana zorlayıp serbest bırakmayanlar. Bunlar çalışmaları heba olan, ticareti zarar eden, Rablerinin hoşnutluğunu ve bol sevabını kaçıran ve öfkesine, can yakıcı azabına müstahak olanlardır. Üçüncüsü, organlarını hiçbir işte kullanmayan, onları tembellik ve cahillikle öldürenler. Bunlar da bir öncekiler gibi en büyük zararla zarar etmiş olanlardır. Çünkü kul ibadet ve taat için yaratılmıştır, tembellik için değil. Allah'ın en çok kızdığı insan ne dünya işlerinde ne de ahiret uğrunda çalışmayan tembel kuldur. Bilakis bu kul dünya ve din üzerinde büyük yüktür. Dünya için çalışıp ahiret için çalışmadığında Allah katında kananmış ve yardımsız kalmış bir durumuna düşer. Hal böyleyken ya ikisi dünya ve ahiret için de çalışmayanın hali nicedir. Dünyası için sürekli çalışıp didinirken ahiretini ihmal eden kimse kesinlikle ziyandadır. Birinci insan geniş bir arazi ekip biçen ve ziraat ve çiftçilik alet ve araçları ile kendisine ekip sulamasına da yardım edilen insan gibidir. Bu kimse araziyi işlemiş ve ziraata elverişli hale getirmiştir. Orada çeşit çeşit ürünler boy vermiştir. Çiftçi her türden ağacı çeşitli renklerde meyveyi araziye dikmiş, sonra da etrafını bir duvarla çevirerek korumaya almıştır. Bununla da yetinmeyerek arazinin güvenliği için bekçiler görevlendirmiştir. Böylelikle araziyi bozulmalara ve bozgunlara karşı koruma altına almıştır. Her gün düzenli olarak gelip arazinin bozulan yerlerini düzeltmiş kuruyanların yerine yenilerini dikmiş ve ayrı kotlarını ve dikenlerini kesip atmıştır. Elde ettiği ürünle orayı bayındır hale getirmeye çalışmıştır. İkinci insan ise, bu araziyi işlemek yerine onu yırtıcı ve vahşi hayvanların barınağı, çürümüşlük ve kukuşmuşluğun bulundurduğu bir çöplük, her bozguncunun hırsız ve zararının kaçıp sığındığı bir sığınak yapan kişiye benzemektedir. Bu kişi orada yaptığı ziraattan elde ettiği mahsulü yine de orada yerleşmiş bulunan şer ve fesat odaklarının geçim ve hizmetinde kullanmaktadır. Üçüncü insan ise araziyi kendi haline terk eden, onu işlemeyen, suyunu dağlara ve çöllere doğru akıtarak heba eden ve sonunda da pişman ve perişan bir halde kala kalan kişi gibidir. Bu üç insan uyanık, gafil ve hain insanın örnekleridir. Birinci kişi, yaratılış amacı için hazırlanmış ve bu uğurda çalışmış uyanık insanın örneğidir. İkinci kişi, hain insanın örneğidir. Üçüncü kişi de, gafil insanın örneğidir. Birinci kişi, herhangi bir davranış ve eylemde bulunduğunda, bulunmadığında, oturduğunda, kalktığında, yediğinde, içtiğinde, uyuduğunda, giydiğinde, konuştuğunda ya da sustuğunda, bütün bunlar onun aleyhine değil... Menfaatine yönelik olarak meydana gelir. O her halinde zikir ve taat ve Allah'a yakınlık kurma durumundadır. İkinci kişi, bunları yaptığında ise bütün bu hal ve davranışlar onun menfaatine değil, aleyhine olur. O her hal ve durumunda Allah'ın rahmetinden biraz daha kovulur, uzaklaştırılır ve ziyanı artar. Üçüncü kişiye gelince, o bütün bunları yaparken gaflet, tembellik ve kusur içinde olur. Birinci kişi, bütün bunları yaparken Allah'ı kulluk, taat ve yakınlık amacıyla yapar. İkinci kişi bunları yaparken hıyanet ve aşırılık üzere yapar. Elbette Allah ona bahşettiği hiçbir nimetini kendisine ihanet ve sadakatsizlik etsin diye vermiş değildir. O bu sebeple verdiği nimetlere de Allah'a karşı sınırı aşmış, hıyanette ve sadakatsizlikte bulunmuştur. Bunları kulluk ve taat dışında kullandığı için cezalandırılacaktır. Üçüncü kişi de bütün bunları gafletle nefsinin arzu ve istekleri doğrultusunda yerine getirir. Bunlarla Allah'ın hoşnutluğunu ve ona yakınlaşmayı arzulayıp hedeflemez. Onun zarar ve ziyanı çok açık ve aşikardır. Çünkü o en kârlı ticaretten daha değerli olan ömür günlerini boşa geçirmiştir. Allah şefkat ve merhametiyle muvahit mümin kullarını bu sofraya beş vakit davet etmektedir. Kul her ve söz davranışından, her davranış ve eylemsizliğinden payına düşen ilahi bağışa nail olsun diye de ibadetin her çeşidini bu namaz sofrasında hazır etmiştir.